Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Namazla ilgili konulardan birisi de namazlardan sonraki zikirler konusudur.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 Arapçadaki veya İslam istilahındaki deyim ucubu, ayn harfiyle insanın yaptığı ibadeti beğenip kendi kendine adeta bravo, çok mükemmel oldu demesidir. Buna ocubu denir ki kalp hastalıklarından birisi budur. Yani manevi olarak kalbi çökerten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 sahih sünnetle intikal eden e, namazlardan sonraki zikirlerle ilgili e, şunları sayabiliriz. Birincisi namazdan <gülüyor> hemen sonra Allahümme entes selamu ve minke selam tebârakte ya zel celâli vel ikram bu sünnettir. Ve bunun e, akabinde veya bundan önce üç defa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 olarak yapılması gereken ilavelerindendir. 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Akbar demek, sonra da bunları La İlahe İllallahü Vahdehu La Şerikele Lehu'l-Mukelehu'l-Hamdu ve Hu'ala Kulli Şeyin Kadir'le bitirmek namazın e, sünnetlerindendir. Burada fıkıh bilgisi olarak şunu bilmemiz gerekiyor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 Şüphanak Allah'ma ve bihamdik ve tbarak ismik, ve taala jadik, ve la ilahe gayruk Ağuze belli Allah'ı, min Şekil. Bu yüzden bazı fakihlerin iştehadi, istiaze, istiftahla beraberdir derler. Yani istiftah, Şüphanak Allah'ma ve bihamdik duasıdır, sena duası. Onun bir parçası gibi görüyorlar istiazeyi. Dolayısıyla nerede?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 Bir başka namazla ilgili yine bir soru. Unutarak Fatiha'yı okumayan rüküye giderken bunu anlasa dönüp Fatiha'yı okurmuş. Fatiha'yı nasıl yani Allahu Ekber deyip e, namaza başladı ya da üç, üçüncü rekata kalktı. Nasıl rüküye gidecek bir saniye içinde? allah Akbar Ekber, allah Akbar Ekber diyecek. O arada büyük ihtimalle İhlas Suresi'ni zamm-ı okumuştur mesela. Yani ya tamamen hiçbir şey okumadan Allahu Ekber deyip Allahu Ekber'le Rukiye'ye gitmiştir. Bu kıraatin kökten gittiğini gösteriyor. Kıraat farzdı. Farz kökten gitti. Gecikme filan olmadı. E, namaz gider. Ama o arada İhlas suresini okudu. Zammü süre okudu yanlışlıkla. Rukiye'ye gidince baktı ki Fatiha okuyacaktı esasen. Bu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 Namaz için e, huşu farzdır diyemeyiz ama namazın ruhu huşudur deriz. Yani huşu peşinde koşarız e, ama namazın şartıdır diye bir iddia getiremeyiz. Hem bu iddia'nın içini doldurmak mümkün değil hem de Allahu Teala'nın e, şeriatına koymadığı bir şeyi. Ona ilave etmek insanı kendine zulüm zaten insan kendi kendine zulmetmiş olur Evet bu sorularda bu kadarla cevaplandırmış olduk ve Sallallahu ve sellem maales Muhammed el al Yuahmeyinülhamdüllahhir